Yeni bir Söz programına daha hoş geldiniz. Bugün 25 Kasım ve İstanbul Koruyucu Aile Derneği'ni konuk ediyoruz. Yapımcı ekibinden bugün bendeniz, Emre ve Rabia buradayız. Merhaba. Merhaba. Ee, konuklarımız da Neşe Gökalp ve Julie de Sesi Güzel. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet, öncelikle sizi tanıyalım. Öyle başlayalım programımıza. Ee, öncelikle derneğimizi tanıtmak isteriz. İstanbul Koruyucu Aile Derneği yaklaşık bir yıl önce kurulduk. Devletin koruması altında yuva ve yurtlarda yaşayan çocuklarımızın koruyucu aileliğe kazandırılması yönünde faaliyetlerde bulunuyoruz. Yani koruyucu aile ne demektir onu isterseniz biraz açalım. Ailesinden öz ailesinden bir takım zorluklar nedeniyle ayrılmak zorunda kalmış çocuklarımız için devletin koruma ve bakım altına yuva ve yurtlara alınan çocuklarımız için ee, aslında yeterli sevgiyi alabildikleri gereksinimlerini düzenli olarak karşılayacak bir aile ortamında büyüye, büyüyebilmeleri için e, devlet tarafından, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından sunulmuş bir hizmet modeli. Şu anda Türkiye'de yaklaşık 14 bin civarında çocuğumuz ve gencimiz yuva ve yurtlarda kalmakta. Bunların e, yaklaşık %20'si, yani %20'si, e, 3000'e yakını çocuklarımızın e, koruyucu ailede yaşamakta. Koruyucu ailelik aslında evlat edinmeden e, biraz daha farklı bir e, hizmet modeli. E, evlat edinilen çocuk ailenin soyadını taşımakta. Ama koruyucu ailemizdeki çocuklarımız e, kendi öz ailelerinin soyadlarını taşıyabilmekte. E, fakat yardımı ve... E, Sağlıklı bir yaşama sahip olmak için bir ailenin yanında büyüme ihtiyaçlarını koruyucu aile hizmet modeliyle giderebilmektedirler. Ee, aslında sormak istediğimiz şey siz cevapladınız. Peki e, siz bu işin neresindesiniz aslında? E, siz bu dernekten ne yapıyorsunuz? Hangi kısmın kolaylaştırıcılığını üstleniyorsunuz? Bu da benim merak ettiğim bir konu ama. Ee, evet, ee, şimdi... Aslında bir yıl öncesinden başlayan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın zaten bu konuda öncülük ettiği bir takım çalışmalar var. Gönül Elçileri Projesi kapsamında daha fazla sayıda çocuğumuzun koruyucu aileye ulaşması için bir takım çalışmalar yapılıyor. Bizler de e, çoğunluğumuz dernek çalışanları olarak aslında birer koruyucu aileyiz. E, bunun yanı sıra anne ve baba olmanın yanı sıra... E, Diğer çocuklarımız için de farklı aileler e, olsun diye biz bu işe giriştik ve derneğimizi kurduk. Derneğimiz e, korucu aileliğin tanıtım faaliyetleri için öncelikle e, görev almaktadır. E, bir e, sivil toplum kuruluşudur. E, aileler ve çocuklar arasındaki bağlantıyı aslında sosyal hizmetler kurmakta. Biz sadece tanıtım faaliyetlerine görebiliyoruz. Katkı sağlıyoruz bu katkımızı da e, kurumla beraber aile ve sosyal politikalar bakanlığının e, her ilde bulunan il müdürlükleri kanalıyla irtibatlar sağlayarak organizasyonlara katılarak e, özellikle koruyucu ailelerin bir araya getirildiği bir takım toplantılar eğitim çalışmaları olmakta bunlara destek sağlayarak e, öne getiriyoruz. Peki aslında hani sizin biraz daha göreviniz yani e, toplumu bilen, bilinçlendirmek yani e, peki siz e, size sağlanan destek nasıl peki bu konuda? Bizim kendi üyelerimizin e, üyelik kaidatları var çoğunluğumuz dedi daha önce de dediğimiz gibi koruyucu ailelerden oluşmakta ama e, sadece koruyucu aile değil e, gönüllülerin de katkısını her türlü açığız. Maddi ve manevi destek bizim için geçerlidir. Şöyle açıklayayım. Bizim yaptığımız çalışmalara mesela üniversitelerle işbirliği çalışmaları var. Psikolojik destek çalışmaları var. Bu tarz çalışmalar için bize yardımcı olabilecek, öncülük edebilecek, gönüllü çalışmalarımızda bizimle beraber yer alabilecek herkese açığız aslında. Ee, çocukları koruyucu aile olmak isteyenler neler yapmalı? Ee, neye göre seçiyorsunuz koruyucu aileleri? Yani aslında şöyle bir şey belki hani siz de cevaplarsınız bunu. Ee, bir aile koruyucu aile olmak istiyor. Ne gibi bir süreçten geçiyor? Ee, tabii bu burada İstanbul Korulucu Aile Derneği olarak e, aile veya çocuk seçmek veya seçime yönlendirmek bizim işimiz değil. Hmm. Ee, burada tabi ki Sosyal Hizmetler Kurumu'na başvurmasıyla ailenin e, ve gerekli evrakları doldurmasıyla bu süreç başlamış oluyor. Ee, daha sonra bu hizmetin e, bu ser... Bu sosyal hizmetlerin görevi olarak doğru aileyle doğru çocuğu buluşturmak için çeşitli görüşmeler ve aşamalardan geçiliyor. Aslında bu konuyla ilgili daha detaylı bilgiyi derneğimizin kurucu başkanı olan Neşe Hanım size daha detaylı olarak verecek şimdi. Ve kimler de aynı zamanda koruyucu aile olabilir? Kanuni koşulları ve şartları nelerdir? Bunu da sizlerle paylaşacak. Evet, öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. ...ve sürekli Türkiye'de ikamet etmesi gerekiyor. Ailenin mi? Evet, hı hı. koruyucu ailenin. Ee, geçen yıl yapılan e, bir e, yönetmelik değişikliğiyle yaş sınırı da genişledi. 25-65 yaşları arasında evli ya da bekar... ...en az ilkokul mezunu, düzenli gelire sahip... E, ...çocuklu ya da çocuksuz aileler e, koruyucu aile olabilir. E, sadece çocuksuz aileler... E, Değil, çocuklu ailelerde olabilir. Tabii kendi çocuklarının da e, bu ailenin e, oluşmasına katkı sağlaması, rıza göstermesi gerekir. En büyük vazifede zaten e, koruyucu ailedeki öz çocuklara düşüyor. Koruyucu aileler peki kaç çocuğa bakabilir? Maksimum 3 koruyucu e, çocuğu olabilir ailelerin. Ama 1, 2, 3 olabilir tabii. Bazen çocuklar eğer kardeşse koruyucu aileliğe... E, aday çocuklar kardeşi kardeşlerin ayrılmaması için beraber aileye dahil ediliyorlar. Ya aslında siz anlatırken benim aklımda bazı böyle kötü senaryolar canlanın çok Amerikan filmlerinden çıkmış senaryolar ama e, sanırım koruyucu aileler çocuklar için e, devletten ödenek alıyorlar. Doğru değil mi? Evet şu Hı -hı. anda asgari ücretin altında ama Hı -hı. her çocuk için belli eğitim e, ve işte diğer giderlerinin karşılanması için Hı -hı. E, bir ücret alıyorlar. Ama şu anda yuva ve yurtlarda yaşayan çocuklarımız için devletin ödediği miktar bundan çok daha fazla. fazla. Hı -hı. Ama yani, hani şöyle bir soru soracağım belki yani çok kötü olacak ama. Bir aile bakabileceğinden fazla çocuğa sadece ondan gelecek maddi gelire sahip olabilmek için alıyor mu ya da böyle problemler var mı? Yani aslında ailenin bakabileceği çocuk sayısı bir çocuk. Ama sadece devletten gelecek parayı almak için ikinci çocuğu, üçüncü çocuğu alıp onları aslında mutlu bir aile yuvası vermektense daha kötü şartlarda yaşamasına sebep oluyor mu aslında? Bunun gibi sorunlar ya da problemler var mı? Çünkü yani demin de dediğim gibi Amerikan filmlerinde hep vardır ya kötü aileler, şiddet uygulayan... ...ya da istismarda bulunan aileler ve onların yanındaki işte e, diğer çocuklar ya da böyle bir durumda ne oluyor aslında bunu çok merak ediyorum. E, aslında e, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve e, bunun nezdinde il müdürlükleri bu konuda çok hassaslar. Kesinlikle e, böyle bir duruma müsaade edilmiyor çünkü koruyucu ailelik e, çalışması... ...birçok aşamadan geçiyor. Öncelikle aileler müracaatlarını yapıyorlar. Gelir durumlarını beyan ediyorlar. Geçmişleriyle ilgili herhangi bir problem yaşamadıklarını... ...savcılık sabıka kayıtlarını veriyorlar. Dolayısıyla ailenin sosyoekonomik durumları... ...göz önünde bulundurularak zaten onlara... ...ne kadar kaç sayıda bir çocuğa koruyucu ailelik yapabilecekleri bildiriliyor... Kaldı ki bir takım psikolojik testlerden de geçiriliyor aile ve çocuk. Dolayısıyla çocuğun tamamen birlikte yaşayabileceği bir ailesi olması esastır. Çocuğun ilk dönemlerinde de aileyle bir irtibatı sağlanıyor. Eğer aileyle çocuğun arasında... Bu görüşmelerde bir sıkıntı yaşanırsa zaten hiç başlamadan koruyucu ailelik sona erdiriliyor. Başka seçenekler, diğer çocuklar, en fazla da üç çocuğa kadar oluyor bu seçenekler. Gündeme getirilerek ailenin koruyucu aileliği sağlanabiliyor ya da bitirilebiliyor. Ben de şunu merak ediyorum aslında. Gönüllü aile olmak veya evlat edinme ile koruyucu ailenin arasındaki fark ne? Ee, şu anda gönüllü uygulaması Aslında yuva ve yurtlarda yaşayan çocuklarımız için ee, genellikle e, bazı gönüllü grupların ortak yaptığı e, çocuklara birlikte işte bir piknik olsun e, bir etkinlik olsun beraber gittikleri e, çalışmalar ve daha önceki dönemlerde e, gönüllülük e, bazı çocuklarla e, kişiler arasında birebir bir ilişki olarak görülmekteydi. Ama e, bu tarz e, bağlantılar sonunda çocukla kişi arasında daha kuvvetli bir bağın oluşmasına neden olduğu için genellikle koruyucu aileliğe dönüştü. Şu anda daha çok gündemimizde koruyucu aile çalışmaları var. Fakat grup olarak da gönüllü çalışmalar, etkinlikler de düzenleniyor. Peki hani bu basında aslında nasıl gözüküyor? Yani bu koruyucu aile biz konuşuyoruz. Evet işte siz toplumu bilinçlendirmek için varsınız ama basın buna nasıl yaklaşıyor? Ben bunu merak ediyorum. Basında şu anda gerçekten daha önceki yıllara göre daha fazla yer almakta koruyucu ailelikle ilgili. E, haberler, e, çalışmalar. E, toplumun önde kişilerinden e, koruyucu aileye e, adım atmış kişiler var. Mesela Mutlu Tönbekici, gazeteci, yazar. E, dolayısıyla daha fazla e, bir e, tanıtım çalışması içinde. E, biz de işte o maksatla böyle bir dernek olarak e, bu tarz etkinliklerde, medyada... E, tanıtım faaliyetlerinde e, ortada olmak istiyoruz. Sizlere de bu arada teşekkür ederiz. Bizi yayınınıza aldığınız için Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Evet, bu fırsatı bize verdiniz. Çok teşekkür ederiz. Bizim de bundan sonraki amacımız e, koruyucu ailelik sistemini ee, ne olduğunu ve nasıl tanıtılması gerektiğini e, sizin gibi gençlere, gönüllü elçiler yaparak, onları eğiterek e, çeşitli sosyal ortamlarda ve üniversitelerde bunun tanıtımını yapmasını sağlamak e, ve onun üzerine bir takım e, kanaat önderleri olabilir, bir takım e, sevilen ve sayılan sanatçıları olabilir. Bu gibi medyanın e, çok ilgi duyacağı isimlerle derneğimizin ve koruyucu ailelik sisteminin tanıtımını e, her türlü medyada hem basılı hem görsel hem de dijital medyada yapmaya çalışmak açıkçası en büyük hedeflerimizden biri. Ee, ve sizinle başlamış olmaktan dolayı, siz gençlerle, bu projeyi destek veren gençlerle başlamış olmaktan dolayı mutluyuz. Teşekkür ederiz tekrar. Peki e, neden koruyucu aile olunmalı sizce? Ben kendi adıma cevap vereyim. Sonra derneğimiz adına Neşe Hanım cevap verir. Koruyucu aile neden olunmalı? Çünkü bence e, dünyaya gelen her canlının sıcak bir aile ortamında büyüme hakkı vardır. Her ne kadar devletimiz tüm çocuklarımıza, korumaya muhtaç tüm çocuklarımıza destek olmak için her türlü gereken yardımı yapsa da sahiplense de yine de gece yatarken sıcak bir iyi geceler öpücüğünü size anneniz babanız verebilir. Dolayısıyla bir çocuğun da böyle bir ortamda büyümesi, yetişmesi gelecekteki sağlıklı bir ulusun milletin e, bence temel kaynağı. Ya evet ben aslında size de yani katılıyorum ama ben hani şöyle de düşünüyorum yani biz e, Türkiye'de 14.000 tane e, dedik e, işte çocuk ama mesela bunların bini e, de işte bu ülkeye kazandırılmış olsa aslında. Yani o çocuklar da bu e, ülkeye e, bir katkıda bulunsa diyeyim. Yani aslında daha da çok büyümüş oluruz biz. Tabii ki katılıyoruz bu görüşünüze. E, Tamamen haklısınız. Her çocuğun sevgi dolu bir ailede büyümek hakkı. İnşallah ilerleyen dönemlerde yuva ve yurtlarda hiçbir çocuğumuz kalmayacak. Hepsi koruyucu ailede büyüyecek. Şu anda Avrupa ve Batı ülkelerinin çoğunda zaten bu oran %70-80 lira hatta bazı ülkelerde yüzlere yaklaşmış durumda. Bizim şu andaki oranımız %20-25 aralığında. Ama en fazla gelişmeyi de son bir sene içerisinde yaşadık. Sonuçta bilinçli kurucu ailelik diyoruz. Toplumsal farkındalık diyoruz. Bunlar çok önemli. Yoksa e, Türkiye e, diğer ülkelerden farklı e, parametreler gösteren bir ülke. E, çünkü biz e, bağlanmayı çok kuvvetli yaşıyoruz. Ama... Aslında koruyucu ailelik çocuğun öz ailesiyle beraber o çocuğu büyütmek, sahiplenmek demek oluyor. Zaman zaman özellikle çocuğu olmayan aileler şöyle bir korku içerisine düşebiliyorlar. Yarın öbür gün ailesiyle olan bağlarında bir değişiklik olduğu zaman bu çocuk ailemizden alındığında biz neler yaparız şeklinde. Doğaldır insanlar bağlanma yaşarlar fakat koruyucu ailelik böyle bir müessesedir ki eğer ki kendi öz ailesinin şartları çocuğun gerçekten iyileşmişse doğaldır ki kendi öz ailesiyle birlikte büyüme hakkına sahiptir. Fakat kurum bu konuda çok hassas. Ee, öz ailenin tamamen e, olumsuz şartlarının geçtiğine e, emin olurlarsa bu işlemi başlatabiliyorlar. Belki aklınıza böyle bir soru da gelmiş olabilir. Peki burada çocuğa soruluyor mu? Yani işte sen... Misal vereceğim A, koruyucu ailesindeydin ve kendi ailenin aslında standartları yükseldi. Sen A koruyucu ailesinde mi kalmak istiyorsun yoksa kendi ailenle yaşamak istiyor musun gibi bir soru çocuğa yöneltiliyor mu? Çünkü anne baba bağlandığı kadar aslında çocuk da bağlanıyor anneye babaya. Yani her evde akşam yemek saat yedide yenmez. O çocuk o evin düzenine alışıyor yedide yemek yemeye alışıyor. Acaba kendi ailesine dönünce... ...düzenini bozacak mı ya da böyle hissedecek mi? Çocuğun da düşüncesi alınıyor mu? Doğru haklısınız. Tabii ki o da değerlendiriliyor ama... hani ...bir çocuğun bu konuda... E, ...söz sahibi olabilmesi... ...yani gerçekten... E, ...12 yaş zannedersem o sınır... O, ...12 yaşındaki bir çocuk için... hani ...bu soru sorulabilir ama daha küçükler için... E, ...soru sorulsa bile... ...verilen cevaplar e, yeterli olmayabilir... Ee, tabii ki soruluyor psikologlar pedagoglar gözetiminde e, bu çalışmalar yapılıyor bu tarz e, vakalar Aslında çok az Türkiye genelinde e, gerçekten ailesinin aileinin durumu iyileşmişse e, dönüş sağlanmış olabilir Onun dışında genellikle çocuklarımız koruyucu ailede devam ediyorlar ama koruyucu ailelerinde bunu önceden bilmeleri gerekiyor Çünkü e, aile ve Sosyal Politikalar bakanlığıyla Çocuğun bakımı ile ilgili bir sözleşme yapılıyor. Bu sözleşmeyi imza atarken her koruyucu ailemiz bu durumu bilmektedir. Peki çocuğun kendi ailesinin durumu iyileşmediyse çocuk koruyucu ailede ne kadar süre kalabilir? Peki 18 yaşına kadar mı kalabilir yoksa 20'ye 25 de 25'e de? Uzuyor mu süre? Yani 18'e geldin hadi git diyorlar evet. mı? Ee, hayır. Aslında şöyle e, devletin bakım ve koruması altındaki çocuklar eğer e, okumaya devam ediyorlarsa şu anda zaten liseden mezuniyet yaşı yaklaşık 18 oldu. Hmm. E, üniversiteye devam ediyorlarsa e, üniversite bitimine kadar devam ediyor. Hatta İster koruyucu ailede olsun, ister devletin yuva ve yurtlarında bakım altında olan çocuklarımız olsun. Hepsinin şu anki kanunlara göre bir devlet memuru olabilme hakkı var. Sınavlara giriyorlar, sınavlar sonrasında bir meslek sahibi oluyorlar. Daha doğrusu okudukları üniversitelere bağlı olarak veya lise veya ilk öğretime bağlı olarak edindikleri meslekle devletin ilgili kadrolarında... Bir iş edinme hakkına sahipler. Bu işi edindikleri zaman ilk maaşlarını aldıkları zaman e, koruma altından kalkıyorlar ve kendi ayakları üzerinde durmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla ailelerimiz de koruyucu ailelerimiz de çocukla olan irtibatlarını isterlerse bu dönemden sonra da e, kendi çocukları gibi e, devam ettirebilirler ki çoğunlukla böyle oluyor. Aynen kendilerimiz. Öz çocukların aileden iş nedeniyle Evlilik nedeniyle ayrılması gibi Farklı bir şey yok Çünkü biz Türk toplumu olarak gerçekten Duygularla bağlanan e, Bir toplumuz Dolayısıyla farklı bir şey bizim için düşünülemez Avrupa ve batı e, Ülkelerinde biraz daha Farklı biliyorsunuz öz çocuklar bile 18 yaşından sonra e, Ailelerinden istedikleri takdirde kopabiliyorlar Peki bu e, hani ee, i̇şte koruyucu ailelere veriliyor ya çocuklar peki hani işte siz yine konuşuyorsunuzdur o çocuklarla, irtibata il geçiyorsunuz peki hani onların kendi düşünceleri nasıl? Ee, tabii e, hepsiyle olmasa da büyük bir çoğunluğuyla irtibat halindeyiz. Daha önce de dediğimiz gibi e, derneğimize üye birçok koruyucu ailemiz var. Zaman zaman onlarla beraber e, etkinlikler düzenliyoruz, bir araya geliyoruz. Çocukları da tanıma fırsatımız oluyor ee, çocuklar da birbirini tanıyor. O da aslında zaman zaman iyi bir duygu. Çünkü kendileri gibi olan başka çocukların da olduğunu görüyorlar. Ee, sonuçta koruyucu aileler olarak biz bir araya gelmek e, ve e, çocuklarımızla, e, diğerleriyle duygularımızı paylaşmak istiyoruz. Bu da bizim için e, iyi bir e, hissiyat. Peki bu hani yurt ve yuvalarda kalan çocuklar... hani. ...işte kendileri mi talep ediyor aslında bu koruyucu ailele kalmayı... ...yoksa hani koruyucu aileler işte e, bu çocukla işte ben hani e, kendim almak, koruyucu ailesi olmak istiyorum mı diyor... ...yoksa çocuk mu kendisi istiyor diyeyim. Ee, şöyle, tabii ki bu bakım ve koruma altında olan çocuklarımızın e, bağlı oldukları kurum... ...il müdürlükleri veya yuva ve yurt müdürlükleri ve ilgili sosyal hizmet uzmanları... Ee, koruyucu ailelik talebi olan kişiler üzerinden bu değerlendirmeyi yapıyorlar. Ee, çocukların öyle bir seçme şeyi şu anda yok. O da doğaldır. Çünkü çocukların aileleri tanıması mümkün değil. Ee, öncelikle koruyucu ailelik müracaatını yapıyor ailelerimiz. Aileler uygunsa bir takım evrakları, işte, sağlık taraması gibi testleri eğer tamamlamışlarsa bunlar aday koruyucu aile oluyorlar. Aday koruyucu ailelere 3 tane ayrı çocuk, istenilen kriterlere uyan çocuk gösterilebilir. Öncelikle ilk çocukla irtibat sağlanıyor. İlk çocukla birkaç kez bir araya geliyor. Önce yuva ortamında daha sonra... Sosyalizmet uzmanının yapacağı yönlendirmeyle, pedagogun yapacağı yönlendirmeyle dışarıda da çocuk ve aile karşılıklı olarak izleniyor. Eğer her ikisi de bu birlikteliği devam ettirmek niyetindeyse... Koruyucu ailelik başlıyor. Çocuk ailenin yanına veriliyor ve çocuk o ailede artık takip edilmeye başlanıyor. Yani ilk zamanlarda sosyal hizmet uzmanları aileye daha fazla ziyarette bulunuyorlar. Çocuğun ve ailenin durumunu gözüyorlar. Önemli olan zaten ilk zamanlar ilk defa çocuk bir aile ortamında daha önce hiç tanımadığı eğer çocuğun yaşı uygunsa belki öz ailesiyle ilgili hatıraları var. Bunları bile bile çocuk yeni bir aileye gidiyor ve yeni aileye alışma sürecine giriyor. Sonuçta hemen zaten anne baba demesi beklenemez. Belli bir alışma döneminden sonra çocukla aile arasında bazı bağlar kuvvetleniyor. Özellikle bu dönemde bizler dernek olarak koruyucu ailelerimize destek verme çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Üniversitelerimizde işbirliği içerisindeyiz. Bazı üniversitelerimizin de bu konuda gerçekten topluma yönelik güzel çalışmaları var. Özellikle Bilgi Üniversitesi'nden bu konuda çok fazla destek alıyoruz. Kendilerine de buradan teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dönemde inşallah bu durumdaki ailelerimiz için uygun çözümler üreteceğiz. Peki aslında yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz ama çok kısaca şuna da bir cevap istiyorum ben. 0-18 yaş arasında her çocuk koruyucu aileyle birlikte yaşayabiliyor, değil mi? Evet, teoride öyle. Eğer, ama... ama uygun e, ise e, sosyal hizmetler uzmanları tarafından uygun görülen çocuklar Ama sanırım kurumdaki... küçük yaş grubu daha çok... Yani tercih edilmek tabirini kullanmak istemiyorum ama daha çok e, koruyucu ailelerin alışmak konusunda daha çok istediği evet. yaşaralığı sanırım, değil mi? Bağlanması daha kolay olsun diye mi acaba? Evet, bağlanma daha kuvvetli olsun, daha çocuk yaştan başlasın ve devamı daha kolay gelsin düşüncesiyle. E, şimdi programımızı kapatmadan önce e, isterseniz iletim, iletişim adreslerinizi alalım size destek vermek e, gönüllü koruyucu aile olmak isteyenler için. Evet, e, web sayfamızda bütün bilgilerimiz var. Ben buradan tekrarlayayım. E, www.istambulkoruyucuail.org.tr e, Sizin de söylemek istediğiniz bir şeyler var mı acaba? Ee, kapatmadan önce. Evet, e, sosyal sorumluluk projeleri arasında herkesin kendini yakın bulduğu bir alan vardır. E, hepsini destekliyoruz. Ancak tüm gençlerden kendileri gibi genç olacak olan bu çocuklara destek olmalarını bekliyoruz. Tüm gençleri derneğimize gönüllü olarak çalışmaya davet etmek istiyoruz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Peki sizinle çalışabilmek için aslında siteye girmek yeterli. Evet sanırım, site, evet siteye girip Hı -hı. oradan bize ulaşmanız yeterli. Bizim bundan sonraki yapacağımız bir takım eğitim programları gönüllü çalışmalar programlarında dahil olup bizimle birlikte ilerleyebilirsiniz. Artı siz gençlerin tabii ki vizyonu günümüz şartlarına çok daha geniş bir vizyona sahipsiniz. Bizim düşünemediğimiz alanlarda geliştiremediğimiz projeleri geliştirmek konusunda uygulamak konusunda Konusunda da fikirlerinize de açız. Çok e, teşekkür ederim. Peki gönüllü olmak için yaş kısıtlaması var mı? Hayır. Hayır. Böyle bir yaş kısıtlaması yok. Tabii. Peki evet. ben kapatmadan önce <gülüyor> bir size teşekkür etmek istiyorum. Yani yaptığınız iş e, çok güzel yani e, bu toplumu bilinçlendiriyorsunuz bir yandan aslında. Yani bunun için de ben size çok teşekkür ederim. Bir yandan da yani sanırım şöyle bir empati yapmak lazım. Biz de bir koruyucu haleyle büyüyor olabilirdik. Ya da büyü, evet. büyümemiş olabilirdik. Yani bizim de annemizin babamızın başına bir şey gelip yurtlarda ya da yuvalarda büyümüş olabilirdik. Ve e, aslında herkese şans tanımak gerekli diye düşünüyorum. Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz. E, programımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. hoşça Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.